Bismillahirrahmanirrahim. ala 14. dersin ikinci kısmı temarin alıştırmalar. Fi kulli mimma cümletani. şeylerden her fıkrada iki cümle var. şartan ve fi'lan ukhra cevabehu in. İn'i kullanıcı olarak ilk fiili şart ve ikinci fiili şartın cevabı yap. Tadribuni birinci fiil ve adribuke ikinci fiil. Ve cümle. Tensuruni ensurke bana yardım edersen sana yardım ederim diyeceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? İn tensurni güzel ensurke güzel. İn ne yaptı? Şart fiilinde şartın cevabında cezmet. Evet nâmelü sâlihan nedhulü'l cennete Heh. yani salih iyi doğru e, amel edersek diyeceğiz cevabında da e, cennete gireriz. Bin güzel. Nedhulü'l cennete güzel. İmtihan sahnesinden dolayı oh. nedhulü'l cennete. 3. cümle te kulû ta'amen fâsiden temaradu fasit bozuk yemek yersen hastalanırsın diye nasıl söyleyeceğiz inye kul, kul. kul. kul. kul. kul. taamen Ta tem, tem hastalanırsın. hastalanırsın la tec tehidu tersubu illa illa tec tehid evet tersubu. Tersur. Kesin. Yani çalışmazsan başarısız olursun başarısız. cümlesinde. İn ile la birleşti. İn la değil de illa. İlâ. Evet oraya dikkat ediyoruz. Diğerlerini okuyorum. Geçiyorum. Tusafirine usafiru. Sen bayan şahıs sefer ediyorsun. Usafir. Ben sefer ediyorum. <gülüyor> Onu inli söyleyeceksiniz. Tenamu mübekkiran. Erken uyursan testaygızu mübekkiran. Erken kalkıyorsun. Tek ileyye ne ileykum. Bana yazıyorsunuz, size yazıyorum. Tağiyu bu kesiran, tefu tüket durusu. Çokça kayboluyorsun. Dersler seni geçiyor. Yani dersleri kaçırıyorsun. Tabi o seyyar ateke eşteri ha. Otomobilini satıyorsun, onu satın alıyorum sebqa yani fi mekke ebqa me akuma. Mekke'de ikiniz kalıyorsunuz siz ikinizle beraber kalıyorum la ektubu ensa yazmıyorum unutuyorum tesumu gaden esumu yarın oruç tutuyorsun oruç tutuyorum taqulu'l hakka tenju Hakkı söylüyorsun, kurtuluyorsun. Tezûruni ezûruke. Beni ziyaret ediyorsun, seni ziyaret ediyorum. Bu birinci soruydu, temarinin birinci kısmıydı. İkincisi, fi kulli fıkratin min cümle cümletâni. Gelen şeylerden her fıkrada iki cümle var. Her maddede yani, fıkra derken o. Her maddede iki cümle var. Ecali fi'l o ile şartan ve fi'l-i ohra cevabehu mustamilan edat-i şart-ı mezkurati بين القوسين. Parantez içindeki zikredilen şart edatını kullanıcı olarak ilk fiili şart yap, ikinci fiili şartın cevabı yap. Az önce tamamını inle yapın demişti. Burada da cümlelerin yanında şart edatlarını zikredecek. Onu da yapacaksınız. Örnek men yegib. Yegibu ekstera min usbu ayni yufsalu. Parantez içerisindeki şart edatı men. Evet. Men'i kullanarak bu cümleyi bir şart cümlesine dönüştürelim. Men yegibu ekstera min usbu ayni yufsel. yufsal. Yufsal. Evet. Men yegib. yegibu Metafey yağ düşerek yegib olur değil iltikai sakinliğinden dolayı. Yani her kim iki haftadan daha çok kaybolursa ayrılır. Hı -hı. İkinci cümle tek akulu. akolu şart edatta ma ma tek kolu Yani ne yersen yerim. Evet. Bir tane daha yapalım. O da eynemaili olacakmış. Tekunune ezurukum inşallah o. Al abi? Eynemat, tekun, teku tekunu, hazf ediyor, evet? evet. Ezurukum, inşallah. Ezurukum, zayıf çekmeler değil mi? Ezurukum, evet, güzel. Evet. Yani her nerede olursanız inşallah sizi ziyaret ederim. Evet. La yerhamu La yurhamu. Men ile yapılacak. Yani merhamet etmiyor, merhamet olunmuyor. Peki, merhamet etmezse merhamet, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Hadis. Hmm. Teudu eudu. Hasta ziyareti yapıyorsun, hasta ziyareti yapıyorum. Meta ile. Teclisu eclisu. Oturuyorsun, oturuyorum. Eyni ile. Takra'u kara okuyorsun okuyorum mehma ile bu yetubu ilallahi yetubu aleyillau men ile Allah'a tevbe ediyor Allah onun tevbesini kabul ediyor Tabe yetubu fiili Ala harca ile kullanıldığı zaman tevbesinin kabul edilmesi tercüme tercihir şartın cevabı olacak kısma bakın Yetubu aleyhi dedi a ile kullandı İlkinde, ilk kısımda yetûb ilallah. her kim Allah'a tevbe ederse Allah ikincisinde yetûb-ü Allah'ın tevbesini kabul eder. Tevbe, yetûb fiili, yalın kullandığı zaman tevbe etmek, Allah haricene kullandığı zaman tevbesini kabul etmek olarak kullanılır. يُشْرِكُ billahi يَدْخُلُ nare Allah'a ortak koşuyor, ateşe nara giriyor yencehu bir takdir mümtazin mümtaz iyi bir takdirle başarıyor yahsulü ala caizetin Hasala yahsulü fiili ise ala haricayla elde etmek, ulaşmak manasına gelir. Yani mükafatı elde ediyor. Alasız yalan kullanıldığı zaman hasıl olma, ortaya çıkma, meydana gelme demektir. ala ile kullanıldığı zaman elde etmek. Burada elde etme manası. Demiştim mi ben size fiiller kullanıldığı harfcilere göre mana değiştirirler diye. O yüzden sözlükten fiile baktığınız zaman mutlaka harfciler var mı? Ona göre mana alındırmanız lazım. Evet, devam ediyorum. Araf de dersi sâbegî enne cevâbe şartı yaklarını darunu bil fâi fi mi vâdi'a minhâ ilâhâr Sen geçen derste öğrendin ki şartın cevabı bazı yerlerde fayak ıktıran eder. bitişir. Minha onlardandır. Şu aşağıdaki gelen iki madde. En yekune cümleten ismiyeten. Birincisi, şartın cevabının ismiye cümlesi olmasıdır. İkincisi ise en yekune fiilen talebiyen. İkincisi de şartın cevabının talebi fiil olmasıdır. Ve min envayet talebi talebin çeşitlerindendir. Şu gelenler el-emru ve nehyu ve istifhamu. Emir, nehyu ve istifam da bu talebi fiil nedir? Onun örneğidir. Talep çeşitlerindendir. Nezkurul âne vadi ay? Şimdi kalan yerleri, yerlerin bakiyesini, kalanını zikrediyoruz. Geçen derste iki tane zikretmiştik. Şimdi bunların kalanlarını <gülüyor> diyoruz diyerek toplam 7 madde daha ekleyecek ona. Yani şartın cevabı şu aşağıdaki 7 madde şeklinde gelirse de yine onun başına fa ihtira edecek dahil olacak. İsmiye cümlesi olduğu zaman yapıyorduk. Talebiye cümle fiil olduğu zaman yapıyorduk. Şimdi diğer geri kalan 7 tanesi. Üçüncüsü eklenenlerden ilki en yekune fiyolen camiden. Şartın cevabının camit fiil olması. Yani çekimi olmayan, sadece mazisi kullanılan veya sadece muzayis kullanan, çekimi olmayan fiil olması. Çekimi olmaz. Sadece mazisi vardır veya sadece muzayis vardır. Bunlara camit fiil denir. Donuk yani donuk. Camitten kasıt olur. men gashjena feleyse minna. Hadis. Her kim gashjena bize aldatırsa bizden değildir. Leysa camit fiillerdendir mesela. Leysanın muzarisi yoktur. Bizden değildir. Te le minna. Leysa ile geldiği için şartın cevabı yani camit fiil olduğu için fa başına ihtiran etti vaciben. Üçüncü kısım budur. Dördüncüsü en yak darine bir gad. Gada ihtiran etmesidir. Şartın cevabının başına gad bulunmasıdır yani maziyi tehdit eden fiili var ya ondan bahsediyoruz. Nahu ve men yutu'illâhe ve Rasuluhu fe gad fâze Ahzab 71. Her kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse muhakkak ki o büyük bir kurtuluşla kurtulur. Kadı muhakkak ki kesinle manasında tehdit olarak kullanıyoruz. Evet. Fâze Fevzen azima şeklindeydi aslı. Ancak bunun başına kat'ı dahil ettiği zaman fe'nin de onun başına gelmesi vacip oldu. Fakat oldu. Demek ki şartın cevabı kat'la başlayan bir cümle olursa bu durumda F'e dahil olacak. Ona ihtiran edecek, bitişecek. Beşincisi en yak bir bi men nafiyeti nefi masına iktirar ederse şartın cevabı da gene başına fa dahil olur. Mahmu mehma tekun zurufu fema ekezibu. Haller, durumlar her ne olursa yalan söylemem. Buradaki zuruf haller, durumlar manasında çoğul bir kelime. Yani durum ne olursa olsun yalan söylemem. Lehime de olsa, aleyhime de olsa Zor durumda da olsam, benim için basit bir durum olsa da yalan söylemem şeklinde şartın cevabı nefi masıyla geldi. Öyleyse onun başına fa'nın dahil olması iktiranı gene vacip kısımdan olmuştur. Altıncısı en yaklarına bilen şartın cevabına len iktiran ederse nefi edatı len dahil olduğu, e, iktirani ettiği zaman şartın cevabına bu durumda da onun başına yani len'in başına fa e, dahil olur. ne gibi nahvu men lebisel harire fi dunya felen yelbesehu fil ahiret her kim dünyada harir ipek giyerse ahirette asla onu giyemez bu da hadis biliyorsunuz dünyada pekkiye nahirette o asla yiyemeyecektir. Şart fiili nedir burada? Lebise. Şartın cevabı yelbesu. Len onun başına geldi. Tevkidi nefes istikbal. Onun da başına fanın gelmesi vacip oldu. Yedincisi, en yakdarına bisini. Sine muktarin olması. Hani Gelecek zamanı ifade eden harf vardı ya sin ve sevfe sevfe de biraz sonra zikredecek zaten. Sin muhtarın olursa şartın cevabı bu durumda da yine başına fa gelir. Nahu intusafir fe usafiru. Sefer edersen şayet yola çıkarsan ya yola çıkarım şeklinde e, usafirunun başına e, yakın için harf olan sin geldi. Dolayısıyla e, başına onun da başına fa'nın gelmesi e, müacip kısım olarak burada zikredildi. Sekizincisi en yaklarına bir sevfe. Uzak için kullanılan edat da sevfedir. Şayet şartın cevabının başına sevfe ihtira ederse onun da başına fa'a dahil olur. Nahu ve in hiftum aileten fesevfe yugnikumullahu min fadlihi inşa'e Tevbe 28. <gülüyor> Şayet aileden yani yoksulluktan korkarsanız, dilerse Allah sizi fazlından zengin yapacaktır. Bu da ayet, Tevbe suresinde 28. ayet. Aile yoksulluk. Khiftum <gülüyor> şart fiili. Onun cevabı yoğuni <gülüyor> kum. Sevfi ile geldiği için, bunun da başına sevfinin başına fa dahil oldu. Dokuzuncu ve edilecek son madde ise En tu saddera bi keennema Şartın cevabının başına keennema geçerse Keennema şartın cevabının sadrında, başlangıcında olursa da yine aynı şekildedir. Maide suresi 32. ayette buyuruyor ki allah Teala Nahu ennehu men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fil ardı Peki katelen na Cemi a. Her kim bir cana karşılık olmaksın veya fesat karşılığı olmaksın bir canı katleder öldürürse yeryüzünde sanki o bütün insanları öldürmüş gibidir Şart fiili burada menden sonra gelen kateledir şartın cevabı ise ikinci kateledir. en aslan önce gelen kateledir. Onun başına kene dahil olduğu için bu durumda da gene fa'nın gelmesi vacip oldu. Son not La yüczemu cevabu şartı izak terene bil fai ve yakunul iğrabı hine izin lil cümleti fe yugalu inneha fi mahalli cezmin Burası önemli. Fa'yı iktiran ettiği zaman şartın cevabı cezm olunmaz. Şart edatı her ne kadar iki fiili cezmeden bir Edat olsa da şartın cevabı cezm olunmaz. Fa'ya ihtiran ettiği zaman ama. Fa'sız geldiği zaman cezm eder. Ve bu durumda da irap cümle için olur. Ve muhakkak ki o cezm mahallindedir denilir. Yani bu ne demektir? Fa cezmeden edatın etkisini ne yapar? Keser. Keser. Ama şart mi? fiilini cezm eder de şart edatı cevabı Cezme demez. Fa onun etkisini keser. Dolayısıyla fa'dan sonra gelen cevap cümlesi komple cezm mahallindedir. Mahallen meczumdur yani. E, fiil olarak yaraplamamız da cümle olarak yaratmaz.